Hayır, merhabalar İstanbul'dan. Nasılsın? Gayet iyiyim. O Esas orada neler oluyor son bir haftadır? Evet, burası karışık. Şimdi her şeyi konuşacağız tek tek. Burada elimiz Ocak. dolu için size pek yardım edemeyiz ama başınızın <gülüyor> bakacaksınız artık. Evet Onurcığım biliyorsun e, geçenlerde sorusun bir röportajı yayınlandı. Bunlar olağan dışı durumlar, olağan e, koşullarda hareket etmek ya da olağan tepkiler vermek bir şeye yaramaz demişti. Biz de bu olağanüstü durum için olağanüstü konuğumuzu artık getirelim dedik adaptasyona. <gülüyor> e, bugünkü konuğumuz Onur Sönmez. Merhaba Onur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Onur <gülüyor> Almanya'dan bağlanıyor. Evet Münih'de. Münih, de Münih değil mi? Evet evet Münih'ten. Kucak dolusu selamlar. <gülüyor> Şimdi Onur'u çok kısa tanıtalım. Onur benim herhalde... 13-14 senedir tanıdığım biri e, gurbet arkadaşım. Avusturya'dan Linz'de senelerce birlikte yaşadık. E, ben Amerika'ya taşındıktan sonra o da bir süre sonra Almanya'ya taşındı. E, hem yurt dışında yaşamak, göçmen olmak konularında çok konuştuğumuz biri. Hem de yaptığı işler özellikle son senelerdeki e, tasarım ve e, teknoloji dünyasında yaptığı profesyonel işlerle çok tecrübeli biri. O yüzden e, böyle olağanüstü bir günde ve de senelerdir aslında davet etmek istediğimiz bir şova ama bugüne olması daha da güzel oldu bence. Manidar oldu. Tekrar hoş geldin diyorum Onur. Hoş bulduk. <gülüyor> Şimdi siz kendi aranızda göçmenlik üzerine mi konuşuyordunuz? Abi sonuçta e, Avrupa'da Türk olarak yaşayıp Göçmenlik konuşmamak çok mümkün olamaz yani bence. Tabii, bir Bizim Avustur. Onur'la evet. Ha, bir Bizim Avustur. Onur'la pasaport pasaport yeme projemiz vardı bir, bir tane. Ben hala yiyeceğim bu arada ya. Kimle konuşsam, <gülüyor> konuşsam söylüyorum. Az kaldı o iş. Biraz açıklayabilir misiniz nasıl bir proje Onur Sen, sen ben açıklayayım mı? Ben anlatayım o zaman. Sen, konuk olan sensin. <gülüyor> <gülüyor> yani senelerde senelerce Avusturya'da biraz eziyet çektik. Avusturya'nın bu işte oturma izniydi, çalışma izniydi falan belgesi, evrak şeyi çok sofistike. Bir de ne olacağı belli olmuyor. Çok transparan bir sistem de değildi. Her böyle bir şeye başvurduğumuzda artık Türk vatandaşı olmaktan çekilen acılar yüzünden... Yani çıkalım şu vatandaşlıktan da pasaportu ketçap, mayonez döküp yiyeceğiz diye konuşuyorduk konsolosluk önünde. İşte askerlik olsun şey olsun falan. Ondur şimdi biliyorsun e, pasaport denen kavram ilginç bir şey çünkü doğuyorsun elinde bir tane kağıt var doğduğun yeri de seçemiyorsun. O Tabii. kağıt böyle bütün hayatının gidişatını aslında belirliyor. O kağıt yüzünden bir sürü işlere giriyorsun bir sürü işlerden de çıkabiliyorsun kağıdın ne olduğuna bakarak. Ee, senin Bir de bu arada sen yeme projesini yapmadın ama sizin Service World projesi var. Biraz belki ondan bahsedebilirsin. Bugünün konu bu konularıyla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi o da ilginç bir konu oldu biz. Normalde yani sonuçta sabah 9 akşam 6 iş yapan insanlarız ama bunun yanında dedik ki Almanya'da Münih'te bir de bu şey mülteci konuları çok şey oldu yani. Geç son iki senedir çok karıştı, çok patladı. İşte sınırlar açıldı mı açılmadı mı? Yok işte Türkiye'den gemiyle geçenler vesaire. Ee, işte Almanya-Avusturya sınırını kapattı. Böyle... Evet bayağı fantastik bir olay. Yani. O da çok fantastik bir olaydı. İnsanlar tabii şey yapmayınca çok dikkat etmiyorlar ama çok kullanılan bir hat yani. Bu Münih, Salzburg... İşte Sankt Pölten, Lins, Sankt Pölten, Viyana, Budapest'te dümdüz böyle orta, Avrupa'yı ortadan yaran böyle bir tren attı o kapandı falan. Hani Salzburg'dan sonra, Salzburg'tan trenler geçmiyordu bilmem ne. Yani. Biz burada, buradaki mülteci öğrencilerle bir workshop yapalım dedik. Çünkü şöyle bir şey var yani buraya çocuklar geliyor. Hani her ülkeden geliyor işte e, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Afrika'nın. Sıkıntılı bölgelerinden her yerden gelen mülteci var sonuçta. Bir de buradaki en büyük kavram Avusturya Almanya her yerde ya yani, entegrasyon ve bu çocukların hiç şey eğitimi olmuyor sanat e, işte genel olarak hiç sanat eğitimi şeyi e, verilmiyor bu çocuklara. Biz de bu workshop yaparken çok acayip şeylerle karşılaştık. Yani biraz daha travmatik olmasını bekliyorduk bu workshopların ama değildi. Ee, nasıl <gülüyor> geldiniz, nereden geldiniz diye sorduk. Ee, bir resim yaptırdık çocuklara. Biz de onlara biraz e, işte sulu boya tekniği vesaire gösterdik. İşte fotoğraf nasıl çekilir? Fotoğraf. Yani çok basit e, böyle sanat 101 dersi gibi bir şey oldu yani. Yaşlar kaçta kaç arasında? Yaşlar e, şimdi o işte çok garip anlayabiliyor. E, 16 ile 20 küsür 24 25 ya da böyle 17 25 yani genç çok küçük de değiller ama mesela 18 yaşında 19 yaşında ilk defa sulu boya görmüş çocuk vardı yani evet. ya da böyle inanılmaz mesela bir çocuk sürekli ya yani çok abstrakt resimler yapıyordu yani inanılmaz güzel resimler yapıyordu ama ne olduğunu anlayamıyorduk Çocuk kafasının yani zürafa çiziyordu hep. Yani hep böyle zürafa çiziyor. Bizde de zürafa da masaya benziyor ama biraz yani biz bakınca masa görüyoruz ama çocuk rengarenk bir de süper renkli. Meğersem zürafa çiziyormuş. Sonra dedik niye sen sürekli zürafa çiziyorsun niye? Çocuk da dedi ki benim tek canlı gördüğüm hayvan zürafa. <gülüyor> yani en şey ha hatıramın olduğu hayvan zürafa dedi. Tabii biraz değişikti yani. Çok süper. İstanbul'da gergedan istiyor. çok gidiyor herhalde. Burada yapsa parayı bulur mu ama? Gergedan. İstanbul'da yaban domuzu iniyordu bir ara değil mi? Sarıyer'de. Yok <gülüyor> sanatta diyorum gergedan modası var değil mi? Abi gergedanın alıcısı var o yüzden. Ona başka bir programda konuşuruz. Eee <gülüyor> Neyse Olur bu canım. çocuklara sembolik pasaport yaptık verdik çok mutlu oldular. Ha, i̇şte... Şimdi bu resimler pasaporta girdi yani değil mi? Evet ya biz hiçbir şey almadık pasaportun tasarımına dair yani biz sadece bir form, form pasaport formuna getirdik layout hı -hı. şeyini ama içindeki çizimlerin hepsini e, çocuklar yaptı. Hı hı. Bayağı da ilginç şeyler yaptılar yani. Bütün hikayelerini anlattılar. Çok dramatik şeyler de var ama çok rahat anlattılar. Yani böyle Afrika'dan Avrupa'ya geçerken işte geçtikleri geminin buzdolabında böyle 100 kişi kitli kalıyor, donuyor falan. Yani çocuk bunları görmüş 15-16 yaşında. Ama çok şeylerdi yani. Çok hızlı öğreniyorlardı. Çok, çok iyiydi yani bütün. Ben çok şaşırdım şeye... Bu kadar pozitif geçmesine her şeyin. Evet. Şimdi Peki, yani bu evet. e, şimdi sınırın kapalı olduğu aynı zamanlarda mı oluyor bu? Tabii sınır kapandı. Biz... Hı -hı. <gülüyor> e, bu çocuklar daha önceden zaten gelmişlerdi Almanya'ya. Hani bunların gittiği bir okul var zaten ama okulda sanat eğitim yok. E, bu çocuklar iş bulmak için şeye gidiyorlar. E, fuar gibi iş bulma fuarları var. Ona gidiyorlar. Erkeklerin hepsine şey e, e, amelilik demeyeyim de ne derler? Construction işi vermeye çalışıyorlar. Kızların i̇nşaat. hepsine de inşaat. Aynen. Şu erkeklerin hepsine inşaat sektörü. Kızların hepsi de kuaför işte e, şey bakım. Bu, bu yani başka hiçbir opsiyonları yok. Çok sıkılmışlardı bu durumdan manikür, falan. Manikür, pedikür. Ha manikür, pedikür. E, bayağı şey oldular yani. Bazıları da çok yetenekliydi. Hı hı. Çok ilginçti yani. yani Yaşça nispeten daha olgun ama sonuçta hayatında ilk defa suluoyayla resim yapan bir insan görünce 3 yaşındaki çocuk gibi resim yapıyorlardı yani bazıları. <gülüyor> o resimlerle onlar pasaportun içerisine kondu herhalde. Onlar da evet. bir Trump Amerikası'na gelseler Trump'ın yüzünü görmek isterim orada. <gülüyor> Evet, Zürafa <gülüyor> girmek istiyorum. <gülüyor> şimdi başında olağanüstü zamanlar dedik. Çünkü bu bizim aslında Trump başkan döneminde yaptığımız ilk kayıt. O yüzden onur sönmezle açalım dedik dönemi. Ee, Sen anlatacaksın. Amerika... Amerika Başkanı'nı ne kadar sert seçtiyse biz de konuğumuzu o kadar sert seçtik. Yani. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ee, sizin oralar çok karıştı. Sen anlat en son neler oldu havaalanını basmaya gitti insanlar e, falan. Çok kısa çok kısa anlatalım. Tabii Trump Başkan olalı şu anda 8 gün oldu. 8 günde herhalde geçen e, dündü galiba biri yazmış. E, bu kadar... Fazla şey etkiyi yaratabilecek başka bir Amerikan başkanı olduğunu zannetmiyorum. Olacağını da zannetmiyorum diye. Neler yaptı? İşte bir sürü kararname imzalıyor. Aslında bizim şu an Türkiye'deki KHK meselesine benzeyen kararnameler. Yani geçici süreli ve kanun hükmünde ama kanun değil. Ee, işte TPP'yi iptal etti. Ee, Keystone Pipeline'ın inşaatına yeniden başlanması... Dakotada Dakota eyaletinde Amerikalı evet. yerlilerin yaşam alanını işgal eden bir projenin Obama tarafından durdurulmuştu. Yeniden başlatılmasını imzaladı. Meksikadaki duvar e, yapıl Meksika sınırına duvar yapılması inşaat projesini imzaladı. E, bunun üzerine Meksika başkanı Amerika'ya gelecekti. Onda dedi ki parayı ödemeyeceksen duvarın parasını vermeyeceksen hiç gelme. O da ziyaretini <gülüyor> iptal etti. Twitter üzerinden diplomasi dönemini de başlattı diyebiliriz. Çünkü tweet atıyor genelde insanlara. Parayı vermeyeceksen gelme falan diye. Ondan sonra şey kürtaj karşıtı daha doğrusu kürtaja destek veren sağlık kuruluşlarının aldıkları bir takım ekstra fonlar vardı. Onların iptalini onaylayan bir kararname imzaladı. En son da Zaten 3-4 gündür e, haberi çıkmıştı, dönüyordu. E, Mazlım ben, yani aslında Müslümanların e, Amerika'ya girmesini yasaklamak üzere olduğu iddia edilen ama oldukça tartışmalı bir kararname imzaladı ve dün o yüzden bütün havaalanları ve e, uçaklar karıştı. Amerika'da da çok büyük protestolar oldu. E, aslında ben... E, halkın çok iyi, akıllı bir tepki verdiğini düşünüyorum. Herkes havaalanına gidince tabii işin rengi değişti. Bir de e, ilham verici oldu. New York'ta başladı önce. Sonra diğer havaalanlarına da sıçradı. E, ve sonunda e, yani şu anda ne olacağı hala belli değil ama bugün de Hava zaten işlerine giriyorlar, giriyorlar mı yoksa dışarıda mı yapıyordu protesto? Onurcuğum şöyle çok karıştı yani açıkçası ben en son dün gece iki buçuk civarı <gülüyor> New York saatiyle Seattle'daki olanları izliyordum. Orada içeride Seattle'da baya bir kalabalık olmuştu. Ve içeride oldukları için havaalanının için terminalin içine girmişlerdi yani. Ee, polis onları yine biber gazı falan sıktı yani bir şeyler oldu orada. Ee, yani New York'ta mesela girmediler. Boston'da içeridelerdi. DC'de içeride olduklarını gördüm. San Francisco'da içeride olduklarını gördüm. Yani bir kısmı varış terminalinde, bir kısmı işte terminalin dışında. New York'ta taksiciler bütün taksileri çekti havaalanından protesto etmek için. Yani daha fazla kalabalık olsun diye insanları da almadılar. Millet havaalanından eve de gidemedi. Yani dün, <gülüyor> dün seyahat edenler için kabus bir gündür muhtemelen Amerika'ya. Ama sonuç olarak yani gerçekten hani e, özetleyelim 8 günde bayağı bir... İcraata imza attı yani kendisi. Trump başkan. Trump başkan... Ne diyorsun? Yani... Ne yapar Trump? 6 ay sonra gider mi? Trump gitmez ya. Yani bana biraz şey geliyor. Yayın başlamadan Onur'la şakasını yaptık da hep Türkiye küçük Amerika olacak diyorduk. Amerika büyük Türkiye oldu yani. biraz. Böyle. <gülüyor> Çok iyi hakikaten şey karıştı yani bu adam da biraz hırslı bir herif yani sonuçta çok fazla şey hayatından geldiği için böyle her ne kadar hani servet içinde doğmuş ve o servetin bir kısmını da batırmış bir herif olsa da kapitalist böyle şirket sahibi pozisyonundan geldiği için böyle tepkilere de daha sert şey verecekmiş gibi geliyor yani CNN'e falan reklam vermişler gördün mü bilmiyorum da böyle. İşte şu numarayı arayıp Trump başkanı destek oluyoruz hemen falan hani böyle hmm. öyle şeyler hani karşı yani sonuçta bu herifi de seçen bir kaç yüz milyon kişi var. 62 milyon kişi var yani biraz da bir garip bu 62 milyon yeni mi internetle tanışıyor biz yani biraz Türkiye'ye benzemeye başladı bu durum yani yakında ya yumurta tabii hesap açar öyle mı öyle dönüyor. Yani yaz seviye ya terk etler, beğenmiyorsan bas git. Tabi ee, hemen şey akmışlar işte bu Müslüman ben muhabbetinden sonra hemen bir tane kilise şey yapılmış kumdaklanmış falan. Evet, böyle, cami yani, Teksas'ta cami. Tek sahte. Han anladım cami yani evet. <gülüyor> çok o kadar şey ki böyle Trabzon'da papaz öldürdüler falan ya aynen tek evet. cami yok Aynen öyle. Çok ilginç evet. yani şey. E evet, Trump gerçekten hedef 2023 modunda ilerliyor. Dediğin gibi büyük Türkiye modunda yani o da. Evet. Ee, ama ben mesela şimdi tabii sana şunu sormak istiyorum. Sen Amerika'da yaşayan biri değilsin ama Avusturya'da, Almanya'da yaşıyorsun. Genel olarak son 10 senede diyelim dünyanın e, göçmen meselesi ve mülteci meselesi giderek... Yani farklı bir boyut kazandı artık ve aslında belki de dediğin gibi hani Teksas'ta cami olması falan bazı insanların yeni öğrendiği bir şey ama. Sen mesela senin yaptığın bir sürü politik projeye de var işte pasaport projesinden bahsettik. Sanat ağırlıklı ve politik projeler yapıyorsun. Nasıl bir, nasıl bir şey düşünüyorsun? Yani kendi adına bir birey olarak... Bu, bu, bunları zaten onayladığını zannetmiyorum ama yani böyle bir dünya içerisinde nasıl bir pozisyon almayı düşünüyorsun? Bir, bir planın var mı? Yani? Daha fazla proje mi yapmak istersin? Yani bir yandan bunu şimdi birine duygusal yani olaya bir duygusal açıdan yaklaşacak olursak Herkese de söylediğim şey benim yani daha çok iş yapın yani ne yaparsanız yapın daha çok iş yapın yani elinizden ne gelecek bu durumda depresyonda olan insanlar ya çoğu Türkiye'deki insanların çoğu benim konuştuğum en azından büyük bir kısım çok şey e, inancını kaybetmiş bir halde çok depresif ve hani hiçbir şey yapmak istemiyorlar. O yüzden Hı. iş yapma genel olarak bir tutunma şeyi göstergesiymiş gibi geliyor yani bir şeyler üretin. Bu duruma dair ki zaten on sene yirmi sene sonra dönüp baktığında bu işler üzerinden o politik şey tekrar bir böyle araştırılabilir ya da tekrar bir yorumlanabilir. Kendi açımdan benim kafam çok karıştı yani biraz böyle yani mesela şeydim. Takip etmek istemiyorum artık bakmak istemiyorum çünkü yani açtığım anda Twitter bilmem ne neyse yağıyor yani Trump Trump'ı da görmek istemiyorum Kimseyi de görmek istemiyorum Türkiye'deki yani o olan olayları zaten hiç görmek istemiyorum ama işte nitekim bizim ta senelerdir olan hastalığımız diyeyim artık aç bakmadan da duramıyoruz yani hani O yüzden biraz arada kaldım tam olarak ne yapsam bir şey mi üretsem bunun üzerine yoksa. Şu an biraz eskilere gidip insanlar böyle durumdayken neler yazmış onları mı okusam falan diye düşünmeye başladım yani. Ha başka faşist zamanlarda mı? Tabii Hı. tabii yani çünkü o zaman da insanlar akıl sağlığını korumak için bir sürü kitap yazmış yani. Bundan 20 sene, 30 sene, 100 sene, 200 sene önce neler yazılmış sonuçta? Biraz okuyup bu herifler nasıl akıl sağlıklarını korumuşlar, iki tane dünya savaşı atlatmışlar falan niye? Bakmak lazım yani biraz bence. Kitap yazarak belki akıl sağlıklarını korudular. Yani evet, işte, ilk başta dediğin gibi üret ne yaparsan yap yapmaya devam edin. Aynen, aynen yani sonuçta bu herifler atıyorum zamanında şimdi biraz konu atlamış olacak ama Sviatoslav Richter diye piyanist var, herif mesela... Piyanoyu yükleyip kamyona savaş zamanı gidip bedavaya konser veriyor piyanosuyla. Yani bu herif şimdi açıp bakıyorsun. Yani tarihin gelmiş geçmiş en iyi piyanistlerinden biri. Herif işte bombardı, bo kilisenin yarısı bombalanmış. Yok yani ta çatısı falan yok. Herif orada konser veriyor yani zamanında. Öyle de bir motivasyon var yani. Biz daha o kadar kötü bir durumda değiliz. Ama işte... E Bizde de 15 Temmuz'da yakışırdı bir tane Piyanist Meclisi. Tamam mı? Tamam mı? konu atlamış olmasın dedin ama konu atlamıyor. Aslında senin bir de klasik müzik blogun var değil mi? Hala devam ediyor mu? Yok ya devam edemiyorum ben ona. Çünkü copyright yüzünden başıma bir takım şeyler ha, şikayet geldi. Şikayet mi ettiler? Şikayetler geldi. Çok da sanki para kazanıyorum klasik müzik blogu yapıp da. <gülüyor> saçmalık yani. O yüzden işte bunlarda botlar yüzünden koymuşlar herifler bir tane botu. Her evet. dinlediği parçayı okey bunun copyright'ı var. Gönder otomatik maili diyor falan. Hani şey context dinliyor diyorsun. <gülüyor> Aynen botu koymuşlar herif şey de yok Garibim. yani. Bu nasıl bir blokmuş? Ne varmış içinde falan? Copyright'lı mı değil mi? Copyright'lı o zaman siliyoruz falan. Ben de uğraşamayacağım artık dedim ya. O yüzden Peki bu Piyanisten bahsettim. Belki birazcık daha ondan da konuşabiliriz. Başka böyle, özellikle ben klasik müzik konusunda şey bilgili olduğunu bildiğim için sorayım. Bu dönemlerde mesela nasıl, kimi dinlemeliyiz? Ya inanılmaz güzel denk geldi. Sizin programın açılışında Beethoven var ya. Evet. <gülüyor> şimdi Beethoven rahmetli çok fazla şeyi var. Yani mesela Berlin duvar olayı Trump örüyor ya duvarı. Şimdi hı hı. Berlin'de de zamanında bildiğiniz üzere duvar vardı ve yıkıldı. O duvar yıkıldığında o zaman New York'ta Boston'da orkestra şefi olan Leonard Bernstein Berlin'e gelip duvar yıkıldıktan sonra Beethoven çalmıştı ilk defa. Evet. çünkü şeyin hatta dokuzuncu e, senfoni tabii Schiller'in çünkü ne alle Allemensch'in Verden e, Brüder değil mi evet. her, her insan kardeş olsa diyor yani ta bu <gülüyor> Beethoven'ın yüzyıllar önceden bahsetmeye başladığı e, şey konu o yüzden mesela çok kritik önemi var yani o zaman da insanlar akıl sağlığını korumak için böyle şey yapıyordu sana söyleyeyim yani Trump o duvarı ördükten sonra ileride bir 15-20 sene sonra o duvar yıkılır. Gene Beethoven çalarlar yani. <gülüyor> ama o duvar varken de Wagner çalarlar herhalde. Valla Wagner de olabilir. Wagner'de de sorun yok. Yani Wagner hep böyle çok Alman, çok şey geliyormuş, rasist geliyormuş gibi olabilir ama Wagner'de sonuçta 4 tane opera için 23 sene falan harcamış bir insan yani hmm. o yüzden. Çok ona güzel. da benim saygım çok yani. <gülüyor> O da çok şey bir insandı yani büyük ihtimalle. Ee, Peki, bilmiyorum. Biraz da şimdi Onur seni yakaladık. Zaten ileride eminim ki bir gün yeniden bir konuk olacaksın ama çok kısa belki birazcık da profesyonel hayattan konuşalım. Ee, sen <gülüyor> Münih'te boşta çalıştın. Şimdi de BMW'ye e, işler yapan bir özellikle BMW'ye çalışan bir uh -huh. stüdyodasın etkileşim tasarımı stüdyosu diyelim bilmiyorum doğru mu ama ee, nasıl buluyorsun yani bu e, tasarım hayatının böyle daha çok e, giderek böyle kullandığımız her şeyin içine girmiş olması işte arabalar işte çamaşır makineleri telefonlar falan filan bunlar hakkında ne düşünüyorsun yani böyle neler öğrendin mesela son birkaç senede ya çok ilginç eee Şimdi bir de şu anda, aslında dur, şu anda ne yapıyorsun? Önce onu bize birazcık anlatırsan ya Dinleyenler biz, belki e, Yani şu an sadece BMW için çalışıyorum hı hı. E, Bayağı bir kalabalık bir grup Yani BMW'nin zaten e, Amerika'da da ofisi var i̇şte, hı hı. E, Design Works var e, Almanya içinde zaten başka yani Bir sürü insan çalışıyor BMW için BMW'nin kendi içinde çalışan tasarımcılar var Dışarıdan çalışanları var Var da var yani yüzlerce tasarım çalışıyor. E, ilginç bir dönemdeyiz yani şu an araba otomotiv sektörü de çok ilginç. Yani çünkü elektrik, e, elektrikli araba yapılacak işte herkes konuşuyor. Self driving işte arabalar kendi kendine gidecek. Ne olacak işte etik mi? İşte otobüs durağını mı çarpsa yoksa TZ'ye mi çarpsa falan. Hep böyle şey konuşuluyor. Hmm. E, yani araba dediğin şey de artık çok komplike bir hal aldı yani işte 100 milyon satır kod yazılıyor ya yani bir araba için. ilginç 100 milyon yani, satır arabanın tabii, şey içindeki işletim sistemi için. Tabii arabaya ya yani araba dediğin şey Boeing 747 falan ya da böyle en sofistike savaş uçağından böyle 4-5 kat daha fazla kod yazılıyor. O kadar artık bir bilgisayar ve tekerlekli bir bilgisayar haline aldı. <gülüyor> Böyle ilginç bir şey e, sektör olarak da çok ilginç. E, yani herkes arabayı arabaya bakıyor, güzel araba diyor, alıyor falan. Ama e, şey de çok değişti. E, nasıl anlatabilirim bunu biraz daha açık bir şekilde? Artık e, araba araba değil diyorsun zaten. Başka araba araba değil. E, i̇nsanların beklentileri şehirler değişiyor. E, bunun inanılmaz bir Sonuçta atıyorum Avrupa Birliği ya da Amerika çok büyük bir regülasyon tarafı da var. Şimdi sen regülasyon değiştirmezsen araba kendi kendine gidemez. Araba kavramının değişmesi lazım. Araba dediğin nedir? Ya da işte şoför olmadan araba olabilir mi? Direksiyon olmadan araba olabilir mi? Ayna olmadan araba olabilir mi? Falan bunlar tabii ki yüzyıllar boyunca gelişmiş teknolojiler. Bunların hepsi belirli kurallar şeyinde yazılmış... Onların değişmesi gerekiyor biraz. İşte elektrikli mi, elektriksiz mi, işte dizel mi hala, fosil yakıt mı falan. Yok işte bütün yolların değişmesi gerek, altyapının değişmesi gerek, elektrik nasıl üretilecek falan. Anladın mı? Çok böyle bir tane arabadan başlayıp böyle çok büyük bir şeye kadar gidebiliyorsun. Yani ve bu büyük kocaman şey, resim diyelim artık, senin küçük detayları tasarlamanı bile değiştirebiliyor. Yani arabanın park etmesinden işte şehirdeki sistemle bağlantısına kadar işte senin zaten sahip olduğun cihazların işte arabayla entegrasyonuna kadar işte arabaların da daha akıllı tahminler yapabilmesi, navigasyonu bilmem nesi falan çok karışık yerlere gidebiliyor. Peki yani diyorsun ki aslında artık araba tasarlamıyoruz. Bir e bir tecrübe tasarlıyoruz yani. Tabii. İnsanlar, aynen. şehirler ve işte artık bizi bir yerden bir yere götüren ne diyorsak tekerlekli bilgisayarlar. Evet, kesinlikle öyle. Yani araba artık alınacak bir şey mi, kiralanacak bir şey mi? Eş, son kaç senede Uber, işte Lyft falan öyle şeylerdi zaten. Hani her büyük otomotiv şirketinin kendi bir car sharing <gülüyor> politikası olmaya başladı. İşte BMW'nin DriveNow sistemi var. İşte bir takım şeyler de değişiyor yani araba çok satın alınan bir şeyden çok bir servis haline de gelmeye başlıyor. Peki bu bu yani bu aslında bahsettiğin sessiz bir devrim yani. Hani Tabi. Çok büyük değişiklikler. Çok büyük Bunları, değişiklikler. Bunların mesela programın ilk başında konuştuğumuz ilk bölümünde konuştuğumuz sosyal değişikliklerle bir linki olduğunu, bir alakası olduğunu, birbirini etkilediğini falan gözlemliyor musun yoksa? Bağımsız konular Şu açıdan birbirini etkiliyorlar. İnsanlar artık sahip yani eskiden aidiyet kültürü vardı. Benim arabam işte benim e, eşyam benim evim falan. Artık şehirde yaşayan insanlar özellikle araba alayım da bunun parkıyla uğraşayım da işte kaskosuydu sigortasıydı falan böyle şeylerle uğraşmak istemiyorlar. Ya yani Benim arabaya ihtiyacım olduğu zaman ben alayım şey gibi gym, gym membership gibi sen evine artık koşu bandı almıyorsun da ayda 5 liraya euro 10 euroya cime gidiyorsun. Ki o da iğrenç bir şey ama. Eee <gülüyor> <gülüyor> başka falan oluyor şeyler. A aynen ama arabada da öyle ya. Onu 15 dakika kullanmak için başkasının terine de katlanıyorsun yani. Ya da işte o servis design daha fazla para vereyim bana tersiz olanını versinler diyorsun mesela. Hı -hı. Ama aynı esnada da kırsaldakiler daha da büyük araba alıyor değil mi? Öyle bir dengesizlik yok mu sence de? Var. Ee, tabii o da var. Ya, yani ya, Uber'in girmediği abi, veya girmesinin çok mantıklı olmadığı yerlerde de tam tersine tabii. bir durumda söz konusu oluyor. Yani başka şehirler biz tabii şeyi düşünüyoruz şu an, Avrupa ve Amerika. hani Ama Amerika'da da çok büyük bir araba sahi, arabasız bir dünya düşünemiyor Amerika'da. E bir de evet. Çin var. Şimdi Çin'de Kaç milyar insan var, var ve bu herifler e, araba alacaklar. Yani şimdi bu kadar hava kirliliği, bu kadar şey, regülasyon bir değişecek. Yani şu an değişmedi. Atıyorum karbon emisyonuna dair regülasyon değişince Çin'deki bilmem kaç yüz bin kişi tutup elektrikli araba almak zorunda kalacak. Çünkü öbür türlü daha fazla para verecekler. Yani Çin'in geleceği nokta da Böyle biraz yakış geçenlerde Avrupa'da olmuş bir şey gibi yani artık Avrupa'da kimse gidip böyle 550 beygir araba almıyor yani. Herkes gidiyor küçük emisyonuna bakıyor işte okay, a çamaşır makinesi seçer gibi araba seçiyorlar artık yani. <gülüyor> daha az enerji harcasın daha şey olsun environmental friendly olsun falan. Değişik çok de büyük bir değişiklik var yani orası kesin ilerki 10 senede çok fazla şey değişecek bu konuda. Küçük bir anetite o kadar anlatayım. Benim de Los Angeles'ta yüzgen enerjisi üzerine çalışan bir arkadaşım var. Kendisi ama böyle yüksek devirli arabalara küçük günden beri aşık. E, fakat e, hız belirlemeleri çok keskin olduğu için e, en çok e, yani arabayı test edebildiği, en maksimuma götürebildiği yerler e, şeye çıkmadan çevre yoluna çıkmadan önceki o 200-250 metre vardır ya. Yani normal cadden <gülüyor> çıkıp çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> orada herhangi bir sınırlama olmadığı için orada şey yapıyor orada basıyor evet yüzgen enerjisi üzerine çalıştığı halde gidiyor onu e, şeye fark ediyor yani e, firmanın <gülüyor> otoparkına fark ediyor e, <gülüyor> evet başka bunlar tabii çocukluktan gelen şeyler bazı alışkanlıklarla zor değişiyor e, şunda yani biraz hani sonlara geliyoruz ama ya, politik sanat dedik ya biraz da çok şey kaba bir tabir esas da, hani politik sanat ama evet bütün bu değişimlerde bir politiklik var mı? Yani işte artık zenginler de yalnızca yukarı katlarda yaşıyor. Mesela aşağıda yaşayanlar olmuyor, yukarıda olanlar oluyor. İşte onların helikopter pistleri oluyor. Sanki böyle dünyalar ayrılıyor konseptinde gibi geliyor her şey bana. Hem işte bu hafta olan olaylar, bir tarafta işte sen ya sev ya terk etler ya da işte... E gelir seviyene göre stres yani atmosferin değişik tabakalarını kaplaman hepimizin arkadaşlarının zaten birbirine aynı şeyleri paylaşmamız ama birbirinden çok iki tane paralel dünya olması bunların hepsi böyle biraz e, çok da abartmak istemiyorum ama bir ayrılıyoruz ama nereden ayrılıyoruz herhalde tam tam bilmiyoruz. Olur. Ama... Yani soru esas da tabi uzun ama soru zaten şurada patladı yani en başında söyledim. O da e, yani politika bu bütün bu yapılanların hepsi içerisinde var mı? Yani bu insan merak ediyor. Var var olmaz olur mu ya? Yani hatta bu kadar olması biraz rahatsızlık veriyor. Eskiden yani şey var ya adam gitmiş. 30 bin sene önce mağaraya resim yapmış yani. Hı hı. Gördüğünü resmetmiş. Hiç böyle bir orada Trump falan yeni yok. Politikası Duvar yokmuş Duvar örmesi falan yok. Yani adamın içinden gelmiş ve sanat yapmış yani. yani. O zaman için sanat bile denir mi denmez mi hala onu konuşuyor insanlar. Biz en son ne zaman bu kadar böyle içimizden gelerek belirli bir... Kontekst içerisinde olmayan bir şey yaptık bilmiyorum. ya yani Belki böyle oturup yemek yapmak gibi falan olması gereken şey çok... Her, her her alanda politik olmaya başladı. Biraz zor yani ben de çok şey yapamıyorum ama... Yani içinde politikacılar olmadığı zaman bile politik. Çünkü bir beklenti var. Bu nasıl karşılanacak? İşte beğenirler mi beğenmezler başlıyor diyorsun olayda. Tabii yani bunu paylaşmaktan başlıyor. Oradaki adamın o mağaraya şeyleri çizerken, aslanları çizerken başka bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum kafasında. Yani belki çok dini bir deneyim vardır. Hani belki onu bir şey için böyle birilerine adak olarak çiziyordur falan bilmiyoruz tabii ki o adamın din kavramı neymiş o zaman ama hani çok da Facebook'ta ben bunu paylaşırım buradan da 50 like gelir diye düşünmüyordur yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir tanesi o zaman aslan bizi iyi resmetmiş ya güzeldi. Onur <gülüyor> Yemek yemek yapmak gibi dedi. Ben de çok kısa şunu anlatayım. Bütün hafta tabi ben umutluyum. Bir de bize her yerde deplasman modunda olduğum için çok kafaya takmıyorum yani burada Amerikalılar bayağı depresif de. Ama yine de insan ister istemez böyle bir ülkede ve bu haberlerle yaşamın yaşamak zorunda kaldığında morali bozuluyor. Cuma akşamı bir tane Brooklyn'de bir meetup'a gittik. Ee, ekmek ekmek yapan bir adam bir sunum yaptı ee, ve haftanın en güzel kesinlikle haftanın en güzel buluşmasıydı ve sohbetiydi diye düşünüyorum İnsanlar böyle bir yanlığına bile olsa sadece ekmek nasıl yapılıyor niye ekmek yapıyoruz işte insanlığın başından beri gibi şeyler düşündü o noktada Onur senin bahsettiğin ayrılık birden ortadan kalkıyor Herkes ekmeği düşünüyor. Herkes işte insana dair ne varsa onu düşünüyor. Onu görmek güzeldi. Ee, Onur, sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Önemli bir gündü, önemli bir zamandı geleceğe dair. Seni e, Trump başkanın ilk konuğu olarak almak, <gülüyor> bu dönemin ilk konuğu olarak almak önemliydi. Su gibi aktı geçti <gülüyor> vallahi yarım saat. Evet başta onu söylemeye ya. Zaman çok hızlı geçecek diyecektim. Ee, ama başladık. Ee, <gülüyor> İnşallah bu başkanların dönemi de böyle geçecek. Su gibi akıp geçecek. <gülüyor> evet politik olarak pastanın kremasını da yiyemiyorsanız ekmenizi yapmaya başlamanın zamanı geldi herhalde. Kendi ekmeğimizi yapıp kendimiz yeriz arkadaşlar. <gülüyor> Onur onu çok, çek, çok Bu yıl ben içerisine tekrar teşvikli. gelirsen iyi olur. Bu kısa oldu çünkü. Valla ne ben zaman istersiniz? Ben oldu buradayım. anlaştık o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Mahir İstanbul'dan selamlar. Sevgiler. Affederzinn. <gülüyor>